Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Merhaba. Aa bu temennine kayıtsız kalamayacağım acı yavcal benden de merhaba. Maşallah efendi maşallah. Nasılsın kara gözüm? İyidir iki gözüm. E ee, ne yaptın sen o fotoğrafları? Hangi fotoğrafları? Efendim çekindik ya dün gezide onları diyorum. Ha işe yaramaz onları çöpe attım hepsini. Ne? Ne demekler? Ne oldu? Ne var? Ne demek ne var? Niye attın efendim Allah onları? Allah Allah. Biz dün nereye gittik? Gezi'ye gittik. E ee? Eee ne? Gezi'de sadece kendimizi çekmişiz. Adam gibi bir fotoğraf olmadığı için ben de attım diyorum. Ne var bunda? Yahu niye atıyorsun? Fotoğraf niye çekilir? Ee, farklı bir yer varsa çekilir. O da anı olarak saklanır. Senin neren farklı? Geçmişsin manzaranın önüne sırıtmışsın 32 diş. Bakan manzaradan çok seni görüyor. Bir de niye attın diyor ya Allah Allah ben sana mı bakacağım manzaraya mı bakacağım? Seni her bir gün görüyorum turşu suratlı herif seni. Yahu manzaranın önünde durmuşum. Bir güzel fotoğraf çekilmişim. Hem manzara hem ben. Ay, yap, ne yap, güzel yap, işte. Yap, yap, yap. Ben öyle fotoğraflara kesinlikle karşıyım efendim. Of kara gözüm of Hiç oltlama hiç oltlama. Ha şurada iki fotoğraf var. Bak işte al. Ha, ha işte ee, bu <gülüyor> manzara sırıtan bir kelle. Hiçbir şey yok ortada. Sadece manzara var. Gördün mü? Onlarca pozdan kalan bu ha. Yazık oldu. Yazık. Atmadık sana kazık. Bir sus yahu. Sen bir manzaranın önünü aç. Yahu bir manzaranın önünden çekil. Adam illa geçecek manzaranın önüne. Böyle otuz iki diş sırıtacak. Çekilsene bir adam. Bunattın beni. Bunattın kara çekerken öyle demiyordun ama. Ben bilseydim onca pozu vermezdim. ...onca masrafada da girmezdim. Benim çektiklerim tamam. Onlar burada bak. Al işte. Aa, e, ver bir bakayım. Ee, burada da benim olmam lazımdı ama. Yahu attıklarım... ...senin zorla başını soktukların... ...bunlar da kellenden sıyırdıklarım. Seni mi çektiğimi sanıyordun? Bak sen... ...bunların hepsinde poz vermiştim o saki... Evet evet poz verdin de sen havaya verdin. Ben seni çekmiyordum ki o arada. Ben manzarayı çekiyordum. Şöyle manzaraya bakıp tefekkür ediyordum. O tefekkür ederken o anı ölümsüzleştirmek istiyordum. Ama sen çekmişsin oradan benim her gün gördüğüm. Her gün gördüğüm. Gördüğüm yetmiyor. Adamla program yapıyorum dünya radyoda. Allah Allah yönetime başvuracağım. Tek başıma program yapmak istiyorum diyeceğim. Nedir bu yahu? Ben niye bu adamla program yapıyorum? Nereden geldik bu konu Yahu? Sen var ya sen kara gözüm. Evet. Ama neyse en azından şuraya gittik diyebileceğim fotoğraflarım var. Ya, ah. Ya sen bana dua et. <gülüyor> daralttın beni daralttın. Ver şunları da çoğaltayım bari kara gözüm. Onlar da heba olmasın. Al al. Bu iyiliğimi de unutma. Yavuz canım zaten Fotoğraf bir sanat e, eseridir. Yani sanatçılık yaparsın fotoğraf çektiğin esnada. Sen gibi bir adam araya girince o sanat olmaz. Bakanlara hakaret olur. Çekileceksin ki ben eşsiz manzarayı çekeceğim. Gerçek sanatı ölümsüzleştireceğim. <gülüyor> Efendim sen çekerken sanatçı oluyorsun da... ...ben poz verirken sanatçı olmuyor Acı, muyum? Acı var dikkat ettim sen beni çekemiyorsun. Yani çekemediğin için de böyle... ...şunu niye yapmadın bunu niye yapmadın? Ya şu fotoğraflara bak da birazcık beni takdir et be adam. Bak ne güzel fotoğraf çekmişsin de... ...gel sana şöyle mahallede... ...bir fotoğraf sergisi açalım de. Yani illa İstanbul modernde falan mı açacağız kardeşim? Niye sen bana ön ayak olmuyorsun? Efendim çekemeyeceğim artık daha fazla seni. Biz sohbetimizin sonuna geldik efendim... Her ne kadar lisan ettikse affola. Aa, Ya bak böyle sergi falan dedim. Benim zihnim açıldı ha. <gülüyor> Düşünsene birader eşsiz manzaralardan çektiğim fotoğrafları bir sergiye koymuşum. Onlar bir yanında duruyor. Bir de senin kellerle çektiğim fotoğrafı koyuyorum ibreti aleme. İşte diyorum gerçek sanat burada. Eğer böyle fotoğraf olursa bunun adı sanat olmaz. İşte fotoğraf, sanatı manzarada. Affola efendim affola.